Herkese günaydın. İstanbul'dan Zekeriya Kalkan'ın kampanyasıyla başlıyoruz programımıza. 2007 yılında fizyoterapist yetiştirilen 8 fizik tedavi, fizyoterapi ve rehabilitasyon okul sayısı varken 2015 yılı itibariyle bu sayı 52 olmuştur. Yani 8'den 52'ye çıkmış sadece 8 yılda. Var olan çoğu üniversitede yetersiz öğretim kadrosu olmasına rağmen hala üniversitelerde fizik tedavi, fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümü açılmakta ve var olan okullarda kontenjan artışına gidilmektedir. Türkiye'nin arz-talep dengesi konusunda ihtiyacı olan fizyoterapist sayısı ile şu anki istihdam alanı tamamen dolmuş olup mezun olacak fizyoterapistlerin işsizlikle karşı karşıya kalacağı aşikardır. Bu nedenle fizyoterapi ve rehabilitasyon kontenjanlarının Acilen düşünmesini istiyoruz. Fizyoterapi bölümü insan sağlığı konusunda titiz ve hassas bir bölüm olması nedeniyle üniversiteye alım koşullarında bir taban puan uygulaması da başlatılmalıdır. 2015 yılı itibariyle yerleşen adayların üniversite başarı sıralaması... 14.500 ila 369.000 arasında değişmekte olup adaylar arasında ciddi bir sıralama farkı bulunmaktadır. Zahmetli ve meşakkatli bir bölüm olan fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümlerinde de tıp, ezacılık, mühendislik, mimarlık bölümlerine getirilen taban puan uygulamasının aynısının getirilmesini istiyoruz, diyor kalkan bu kampanyasında. Ulaş Ay ise etkisi hala devam eden Barış İçin Akademisyenler bildirisinin mağdurlarından birine dikkat çekiyor kampanyasında. Bilim Tırnak içerisinde üniversitesinde öğretim üyesi olarak görev yapan Profesör Doktor Öget Öktem Tanner, barış için akademisyenler bildirisine imza attığı için işten çıkartılmıştır. Üniversiteler elbette ki çalışacağı kişileri kendileri seçerler, işten çıkarılması yönetiminin alacağı bir karardır. Ancak bilim üniversitesi bununla da yetinmemiş ve Öget Hoca hakkında yöke başvuruda bulunarak devlet memurluğundan çıkarılması için yani hiçbir üniversitede öğretim üyeliği yapamamasını talep etmiştir. Öget Hoca... Klinik nöropsikolojiyi Türkiye'ye getiren ilk insandır. Psikoloji alanında Öget Hoca'nın adının çıkartılması demek yeri doldurulamayacak koca bir boşluk oluşması demektir. 80 yaşını aşmış olmasına rağmen hala çeşitli üniversitelerde dersler vermekte, eğitimler düzenlemekte ve klinik nöropsikoloji alanında araştırmalar yapmaktadır. Böyle bir talep hem Öget Hoca hem de yetiştirdiği öğrenciler için onur kırıcıdır ve Türkiye'de bilimin gelişmesine sağladığı katkıları bir kalemde silmektir. 20 Temmuz'da yapılacak olan duruşmada YÖK'ün ÖGET hocamızın arkasında durmasını ve devlet memurluğundan çıkartmamasını talep ediyoruz, diyor. Ay başlatmış olduğu bu kampanyada. Gürkan Onay'ın kampanyasına kulak veriyoruz. Şimdi de Dalaman çayında yıllardan beri devam eden kirlilik sonunda vatandaşı bezdirdi, diyor. Tarlaların bu kirli su ile sulamak zorunda kalan bölge sakinleri son günlerde yeniden artan kirliliğin şimdiye kadar akan en kirli akıntı olduğunu söylediler. Bölgede kanser vakkalarının arttığına da dikkat çeken vatandaşlar ne zamana kadar sesimizi duyurmak için çabalayacağız? Dalaman kirlilikle yok oluyor diyerek yetkililere seslendirdiler. Gireniz bölgesinin sulamasında en çok kullanılan su kaynaklarından birisi olan Dalaman çayındaki kirlilik önlenemiyor. Yıllardır her geçen gün artan kirlilik yüzünden hastalıkların artması Gireniz halkını isyan ettirdi diyor onay. Gelelim Ayça Güder'in kampanyasına. Erzurum'dan Merkez Palandöken ilçesindeki Yenişehir semtinde Büyükşehir Belediyesi eski başkanı AK Partili Ahmet Küçükler döneminde 2000 konutluk New City adlı proje hazırlayan müteahhit Ahmet Metin Karadayı 2013 yılında inşaata başlamadan dairelerin büyük bir bölümünü sattı. İmar İskan eski konutlarında oturanların evlerini 2012'de yıkarak karşılığında daire sözü veren Karadayı'nın inşaatı Ruhsat ve projesi olmadığı gerekçesiyle şimdiki belediye başkanı AK Partili Mehmet Sekmen tarafından geçen yıl durduruldu. Temeli 2013 yılında atılan 240 milyon liraya çıkacak projede mağdur olanlar sık sık eylem yaparak seslerini duyurmaya çalıştı. Sesimizi duyurmak istiyoruz ve ev sahibi olarak evlerimize kavuşmak istiyoruz diyor Güder bu inşaat furyasında anlaşılan mağdur olan insanlardan biri. Ali Bahçıvan'ın kampanyası da Gökçeada feribot seferlerine dikkat çekmiş. Diyor ki yaz aylarında 4-5 kilometre kuyrukların oluştuğu Kabatepe-Gökçeada hattında ek feribot kurulmasını istiyoruz. Gökçeada'yı sevenlerin 5-6 saat feribot kuyruğuna rağmen adaya geldiklerini biliyoruz. Gökçeada halkının umudunu bağladığı turizm sadece bu çileyi çeken turistlere dayalıdır. Yeni köprünün açılmasıyla beraber boşa çıkan İdo feribotları yatarken insanların burada kuyrukta beklemesi çok yanlıştır. En azından yaz aylarında kiralama usulüyle feribotların çalışması sağlanabilir. Havalimanı zaten çalışmamaktadır diyor bahçıvan bu kampanyasında. Gökçeada tabii ki turist kaynarsa oranında bir çekiciliği, cazibesi kalır mı? Tabii ki bunu da düşünmek lazım. Belki biraz caydırıcılık esasında Gökçeada'nın yararına dahi olabilir bu durumda. Seyhat Çaylı da 65 yaş üstü toplu taşımayı indirimlerinin tüm ülkede olması gerektiğini. Belirtiyor kampanyasında Çaylı. 65 yaş ve üstüne belediyelerce tanınan ücretsiz seyahat etme hakkı Türkiye'nin tüm kentlerinde geçerli olacak şekilde artık entegre olmalı. Şu anda geçerli olan sistemde her kent için ayrı başvuru yapılması gerekiyor. Bu da yaşlı insanlar için oldukça yorucu. Bütün hizmetlerin kolayca tek kanaldan yürütülebildiği dijital teknoloji çağında yaşıyoruz artık. Her kent için ayrı ayrı yapılması gereken başvurular tüm Türkiye'de geçerli olacak şekilde tek bir kartta toplanmalı diyor Çaylı. Nitekim İzmir, İstanbul arasında giden gelen bir kişi olarak ben de burada iki kart kullanmak zorundu kaldığımı hemen belirteyim. Son olarak Hindistan'a uzanıyoruz. Sizlerde de daha önce haberini verdiğimiz bir kampanyadan sevindirici bir haber var. Bunu paylaşalım. Rashmi Bashani genç bir kadın ve Hindistan'da yaşayan birçok kadın gibi toplu taşıma araçlarında tacize uğramış kendisi. Bu tabii ki Türkiye'de de maalesef zaman zaman başımıza geliyor. Bakaneye özellikle otobüs şoförlerinin de bu taciz anın bir parçası olduğunu dile getiriyordu kampanyasında. Bu yüzden ülkenin en büyük otobüs firması olan Redbus'tan soruna bir çözüm bulmasını istiyordu. Bakani kampanyasında konu hakkında önerilerini de dile getirmişti. Firmanın şoför olarak işe alacağı kişileri daha iyi araştırmasını, geçmişlerini daha dikkatli incelemesini istiyordu kendisi. Ayrıca şoförlerin fotoğraflarıyla bir listesini kendi internet sitelerine koymasını talep ediyordu. Ayrıca çalışan ve şoförlerin yolcu tarafından oylanması gerektiğini de belirtiyor. Bunun gibi yaklaşık 15 madde sıralamış başani Kampanyasında ve tam 150 bin kişi de bu kampanyayı imzalamış. Demek ki hakikaten çok büyük mağdur oluyor insanlar bu tip tacizlerden. Ülke genelinde yankı yapan kampanyanın sonucunda şirket bir açıklama yaptı. Söz konusu önerilerinin tamamına yakınının hayata geçirileceğini belirtti. Böylece bakaneyi... Otobüs sektöründe ciddi bir değişiklik yapmış oldu özellikle işe alımlarda. Değişim rüzgarları bütün gücüyle esmeye devam ediyor. Bugün sizlere ülkemizden ve hatta ta Hindistan'dan derlediğimiz kadın haklarından çevre sorunlarına kadar uzanan geniş bir yelpazede vatandaş hareketlerini aktardık. Siz de aynı şekilde iyileşmesini veya değişmesini istediğiniz herhangi bir şey konusunda Change.org adresine girerek bir imza kampanyası başlatabilir dönüşüme ön ayak olabilirsiniz. Yarın sabah yeni kampanyalarda buluşmak üzere. Esen kalın. Hemen şimdi gezegenimizden değişim için büyük küçük hareketler. Hazırlayan ve sunan Uygar Özesli.